o nurun etrafında bir daire çevirmek ile avlamak ve zapt etmek arzu ettim. Fakat maalesef şimdilik o arzuma tam muvaffak olamadım, 20-30'dan 5-6'ya indi. Ey insan dediğim vakit, nefsimi murat ediyorum. Bu ders, kendi nefsime has iken, ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsimden daha hüşyar zatlara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 İnnehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Şu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır. R-Rahim'in bir cilvesini şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i var. Biri, kâinatın heyeti i mecmuasındaki teâvün, tesanüt, teânuk, tecavübden tezahür eden sikke-i kübra-i ki, Bismillah ona bakıyor. İkincisi, kürey i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşâbüh, tenasüp, intizam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden Sikkeyi Kübra-i Rahmaniyettir ki Bismillahir Rahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyet camiasının simasındaki letaif-i ref'et ve dekayık şefkat ve şuaat-ı merhameti ilahiyeden tezahür eden sikkey-i ulya-i rahimiyettir ki Bismillahir Rahmanir Rahim'deki Er-Rahim ona bakıyor. Demek Bismillahirrahmanirrahim sıyfi alemde bir satırı nurani teşkil eden üç sikki ehadiyetin kutsi ünvanıdır. ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile semere-i kainat ve alemin nüshay musagarası musaggarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar insani arşa çıkmağa bir yol olur. İkinci Sır Kur'an-ı Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukûlü boğmamak için, daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela, nasıl ki güneş ile hadsiz eşyayı ihata ediyor.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 hususen insanın mahiyet aynesinde bütün esması ile bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor İşte vahidiyet içinde uculu boğmamak ve kalpler zatı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikkey-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin Üç mühim uktesini irahe eden Bismillahirrahmanirrahimdir. Üçüncü sır, şu hatsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedâhe yine rahmettir. Ve bu hatsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedâhe yine rahmettir. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Ve bu hadsiz fezayı ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşahede rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedâher rahmettir. Ey insan, madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikati mahbubedir. r-Rahim de o hakikata yapış ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultanı ezel ve ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şu'aatiyle o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Evet, kainatın enva'ını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp, bütün hacatına kemal intizam ve inayet ile koşturmak, bilbedâhe iki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise yüz derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. İnsan gibi bir acize mutlakta en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veya hut bu kainatın perdesi arkasında bir kadiri mutlakın ilmi ile.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 Binbir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar kainat simasında öyle bir sikkey rahmet içinde bir hatemi rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatemi inayeti neşcediyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet, şems ve kameri, anaasır ve madini, nebatat ve hayvanatı bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi o binbir isimlerin şu aları ile tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakârane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı hayat-ı insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet-i ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini ızhar eden o Rahman-ı elbette kendi istinai mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan! Eğer insan isen r-Rahim de. O şefaatçiyi bul. Evet, zeminde dört yüz bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın tayfelerini hiçbir birini unutmayarak şaşırmayarak vakti vaktine kemali intizam ile hikmet ve inayet ile terbiye ve idare eden ve kürey arzın simasında hatemi ahadiyeti vaz eden, bil bedahe belki bil müşahede rahmettir. Ve o rahmetin vücudu, bu kürey arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar katî olduğu gibi, o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatem-i rahmet ve sikkey-i hadiyet bulunduğu gibi, insanın mahiyet-i maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikkey-i rahmet vardır ki küre-i arz simasındaki sikkey merhamet ve kainat simasındaki sikkey uzmay rahmetten daha aşağı değil. Adeta 1001 ismin cilvesinin bir nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiiyeti var. Ey insan, hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren o simada böyle bir sikkey rahmeti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 ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak. Ve Besmele'nin azameti kadrine en kat'i bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şafii radıyallahu anh gibi çok büyük müçtehidler demişler, Besmele tek bir ayet olduğu halde, Kur'an'da 114 defa nazil olmuştur. Dördüncü sır Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi, Hitabı İyyake na'budu demekle herkese kafi gelmiyor. Fikir dağılıyor. Mecmuundaki vahdet arkasında zat-ı ehadiyeti mülahaza edip İyyake na'budu ve İyyake nestaîn demeye kürey arz vüsatinde bir kalp bulunmak lazım geliyor. Ve bu sırra binaen cüz'iyatta zahir bir surette sikk-i ehadiyeti gösterdiği gibi her bir nevi de sikiy ehadiyeti göstermek ve zatı ehadi mulahaza ettirmek için hatemi rahmaniyet içinde bir sikiy ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede illa kenabudu ve illa kenestain deyip doğrudan doğruya zat akdese hitap ederek mütevecci olsun. İşte Kur'an hakim bu sır razimi ifade içindir ki. Kainatın daire-i azamından, mesela semavat ve arzın hilkatinden bahsettiği vakit, birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüz'iden bahseder. Tâ ki, zahir bir surette hatemi i ehadiyeti göstersin. Mesela hilkat semavat ve arzdan bahsi içinde, hilkat insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaik-i nimet ve hikmetten bahis açar. Ta ki fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mâbudunu doğrudan doğruya bulsun. Mesela وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافُ ve Elvanikum. Ayeti, mezkür hakikatı mucizane bir surette gösteriyor. Evet, hatsiz mahlukatta ve nihayetsiz bir kesrette vahdet sikkeleri, mütedahil daireler gibi,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 ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kes bile mücehhez beni Adem'e karşı şiddet şikayatı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir ne suretle münasip düşer demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Birinci temsil Mesela, şahane bir bağ var ki, nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin edilmiş. Bir hizmetkarın vazifesi dahi, yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi veyahut kurudu. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden ve sultanın nezareti şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin o sersemden şekvaya hakları vardır. Zira hizmetlerini akim bıraktı veya zarar verdi. İkinci temsil, mesela cesim bir sefine sultaniyede adi bir adam cüz'i vazifesini terk etmesiyle bütün gemideki vazifedarların, Netayici hidematına halel getirdiğinden ve bazı da mahvettiğinden bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şiddet şikayet eder. Kusur sahibi ise diyemez ki ben bir adi adamım, ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstehak değildim. Çünkü tek bir adem, hadsiz ademleri intac eder. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde, o şeyin ademi, intifası, tek bir şartın intifası ile ve tek bir cüzün ademiyle netice itibariyle münadim olur. Bundandır ki, tahrip, tamirden pek çok defa eshel olduğu bir düstur mütearife hükmüne geçmiştir. Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları, inkardır ve reddir, terkdir ve ademi kabuldür, suret zahiriyede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatta intifadır, ademdir. Öyle ise cinayet-i sariyedir. Sair mevcudatın netayıca amellerine halel verdiği gibi esma-i ilahiyenin cilve-i cemallerine perde çeker. İşte bu hadsiz şikayete hakları olan mevcudat namına o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet eder ve etmesi aynı hikmettir ve o asi şiddetli tehdidata elbette müstehaktır ve dehşetli vaidlere bila şüphe sezadır. Hatime. Bismillahirrahmanirrahim. rahim mel hayatü'd-dünya illa mata'ul gurur. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders ibrettir. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup Dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür uçamıyor. Başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefis! Şu temsile bak, gör. Nasıl dünyaya hasr-ı nazar, Aziz bir lezzeti, eliyim bir eleme kalbeder.